Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim biliyorsunuz mübarek bir ayı geride bıraktık. Allah Azze ve Celle'nin ayı, Şehru Ramazan ayını, Ramazan ayını geride bıraktık. Tabi ki Ramazan ayını kimileri gaflet içerisinde geçirdi, kimileri sadece açlık ve susuzluk içerisinde geçirdi, kimileri de hakikaten gündüzünü sıyamla, oruçla, geceleri de kıyamla, gece namazıyla, Allah'ın zikriyle meşgul olarak geçirdi. İnşallah Rabbim bizi onlardan kılmıştır. İnşallah hakkıyla Ramazan ayını değerlendiren kullarından olmuşuzdur. Ki içerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi vardır ki onu geçirebilen ki onu aramak imandandır. Onu eda edebilen onu yakalayabilene ne mutlu. Ramazan ayından sonraki dersimizde kardeşlerim imanın şubelerini işleyeceğim. Allah nasip ederse Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet ettikleri Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam el-iimanu bid'un ve sütun bid'un ve seb'une şu'be a'laha av arfa'uha ve av ve eftaluha kavlu la ilaha illallah ve adnaha imatatul eza <gülüyor> Bukhari ve Müslüm'de gelen ve Ebu Hureyla radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 60 küsür veya bir rivayette 70 küsür şubedir. Cüzdür, bölümdür. Bunların en üstünü La ilaha illallah sözü en ednası, en aşağısı da yolda insanlara eziyet veren bir şeyi gidermektir. da imandan bir şubedir buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İşte biz bu dersimizde bir halka olarak bir zincirleme ders olarak bu 70 küsur şubeyi imanın 70 küsur şubesini Allah azze ve celle verirse işlemeye çalışacağız inşallah. Şube şube bunlar nelerdir ki alimler bunu kitaplarında derlemeye çalışmışlar ki bunların en başında Şuabul iman e, kitabı gelir ki ondan da alıntılarla Allah azze ve celle izin verirse İnşallah Beyhaki'nin kitabı şu Abur İman. Ondan da sayılanlara imanın bu yetmiş küsur şubesini Allah azze ve celle izin verirse işlemeye çalışacağız. İnşallah. Evet. Bugün birkaç tane şubeden bahsedeceğiz. Hadiste geldiği gibi en üstünü neydi? La ilahe illallah sözü. İnsanların yaratılış gayesi. Birincisi Allah, birinci şube, Allah Azze ve Celle'ye iman etmektir. İman denildiği zaman kardeşlerim, kelime manası olarak emin kelimesinden alınmış olup, korku kelimesinin zıttıdır. Ki bununla tasdik doğrulama murat edilir, doğrulama, tasdik etme kastedilir. Allah Azze ve Celle'ye iman denildiği zaman Allah Azze ve Celle'nin vücudunu, vücudunu, varlığını ne yapmaktır? İspatlamaktır, itiraf etmektir. Aynı zamanda ona itaat etmeye de etmeyi kabul etmektir. Yani ben Allah Azze ve Celle'ye iman ettim diyen bir kimse şunu demek ister. Ben Allah Azze ve Celle'nin varlığını kabul ettim, tasdik ettim ve ona itaat etmeyi kabul ettim demektir. Ben Allah'a iman ettim sözü. Peki peygambere iman nedir? Peygambere iman da onun Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın nubuvvetini, peygamberlerini peygamberliğini, peygamber olduğunu itiraf etmektir. Ya Allah. Ona iman yine onun Getirdik, ona ittiba etmek, uymak, ona muvafakat etmek ve yine ona itaat etmektir. Peygamber aleyhissalatu vesselama iman. O halde iman iki kısma ayrılmakta. Birincisi <gülüyor> hafif ve celi, yani gizli olan ve görünen kısmıyla iman iki kısmı ayrılır. Hafif dediğimiz zaman, gizli dediğimiz zaman bunlar nedir? Niyetlerdir ki niyet Siz hiçbir amel asla ve asla kabul değildir Niyet iki türlüdür Birincisi ibadetler arasını ayırt eder Yani şu anda ben namaz kılıyorum Kıldığım namaz öğlen namazımı yoksa ikindi namazımı ne ayırt eder? Niyet ayırt eder Sizin niyetiniz hangisi ise nedir? Odur İkincisi de yaptığınız amel Allah için mi yoksa Allah'tan başkası için mi bunu da ayıran nedir? İşte niyettir. İşte olmazsa olmaz nedir? Niyettir. Bu kafi dediğimiz yani insanın kalbinde olan yalnız ve yalnız kendisinin ve Allah'ın bildiği şeydir. Çünkü kalpte olanı ne yapamıyoruz biz? Bilemiyoruz. İkincisi de celih dediğimiz yani insanların görebileceği şeylerdir. Bunlar da nedir? İnsanın ibadeti, bedeniyle yaptığı şeylerdir. Bunlar işte e, Kur'an okumaktır, namazdır, oruçtur, zekattır, hacdır, Allah yolunda cihattır. Bunlar da nedir? İmanın içine girer ki hepsi de iman ve İslam'dır. Bunların hepsi. Allah Azze ve Celle'ye itaattir Peygambere aleyhissalatu vesselam'a ibadettir. Ancak şöyle bir fark vardır ki Allah'a iman derken kendisine ibadet edilendir Allah azze ve celle. Peygambere iman denildiği zaman ondan kabul etmektir ki bu ona ibadet demek etmek manasına gelmez. Çünkü ibadet ancak ve ancak Allah azze ve celle'ye yapılır. Ondan başkasına ibadet kesinlikle ve kesinlikle yapılmaz. Allah Azze ve Celle imanda Allah diyor ki Allah, Bakara suresi 285. ayeti kerimesinde vel mu'minun kullun amine billah o mü'minler hepsi ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'ye iman ederler. Ya eyyuhallezine aminu aminu billah ey iman edenler Allah'a iman edin. Nisa Suresi 136. ayeti kerimesinde. Sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da Allah Azze ve Celle imanla dair şu hadisleri söylemiştir ki: Umirtu en uqatil al nas hatta yakulu, la ilaha illallah. Ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselam. Vesselam Femen kâle la ilahe illallah Her kim la ilahe illallah derse fakad afe minni nefsehu ve lehu illa bi hakkı eğer la ilahe illallah derse benden canını malını korumuş olur ancak o İslam'ın hakkı müstesna illa bi hakkı İslam'ın hakkı müstesna وَحِسَابُهُ عَلَى Allah, <اللّٰه> Onun hesabı da Allah'adır. Yani İslam'ın hakkı nedir? Eğer ceza gerektiren bir şey işlerse zinadır, adam öldürmedir, hırsızlıktır. O zaman ne yapar İslam? Hac cezası uygular. Veya büyük günahlardan ne bileyim içki içmektir, hırsızlıktır. Bunları yaparsanız İslam'ın hakkı nedir? Hırsızlıksa eli kesilir. Zinaysa, ise veya dulsa recmedilir, taşlanarak öldürülür. Bekarsa kırk sopa vurulur ve bir yıl sürgüne yollanır. Bundan ne yapamazsınız? Kesinlikle kurtuluş yoktur. İslam'ın hakkı budur. Yine Uthman ibn-i radıyallahu anh'dan gelen Sahih-i Müslim'deki rivayette ''Men mâta ve huve ya'lemu ilahe illallah'' dehalel cenne her kim la ilahe illallahı bilerek ölürse dehalel cenne cennete girmiştir buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evet imanın şubelerinin birincisi neymiş Allah azze ve celle'ye iman etmek İkincisi şubenin imanın şubelerinin ikincisi Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine iman etmektir. İmanın şubelerinin ikincisi Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine iman etmektir. İtikat ve ikrar ederiz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah tarafından gönderilmiştir. Peki diğer peygamberlere biz nasıl iman edeceğiz? Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz onun getirdiklerine iman etmekle onun getirdiklerine ittiba etmekle, uymakla ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselama itaat etmekle emrolunduk. Peki diğer peygamberler onların da bir şeriatları vardı onların da kendilerine göre kanunları vardı. Bize emredilen nedir? Sadece son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek. Peki öbür peygamberlere imanımız nasıl olacak? Onların hepsi nedir? Allah azze ve celle'nin göndermiş olduğu peygamberleri olduğuna iman edeceğiz. Ki onlar bu risaletlerinde, peygamberliklerinde Hak etmişler ve onlar bunda sadık kimselerdi diye ne yapmamız gerekir? Böylece iman etmemiz gerekmektedir. Ondan sonra bizim son peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiş ve kendisinden sonra bütün insan ve cinlerin kendisine uymaları emredilmiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere imanla alakalı "Aminu billahi rasulihi. ve rasulihi Allah'a ve peygamberine iman edin. vel mu'minun kullun amene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusuli la nuferriku beyne, ah beyne ahadil min rusuli. O mü'minler ki hepsi Allah'a meleklerine kitaplarına, peygamberlerine iman etmişlerdir. <gülüyor> Onların, peygamberlerin arasında hiçbir kimseyi ne yapmayın? Ayırt etmeyiz demişlerdir. Yine diyor ki Allah Azze ve Celle <gülüyor> Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler ve yeridun an yufariku beyne Allahi ve Allah ile peygamberlerin arasını açmak isteyenler. Ve yekulun nu'min nu'minu bi ve Onlar derler ki biz o peygamberlerin bazılarına iman ederiz, bazılarını ise inkar ederiz dediler. Kabul etmeyiz dediler. وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِلْا Bu şekilde ne yapmak isterler? Kendilerince bir yol tutmak isterler. Demek ki Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimesinde peygamberlerin bir kısmına iman edip bir kısmını inkar edenlere sanki onları peygamberleri toptan inkar etmiş gibi ne yapıyor? Ne yapıyor? kafir olarak isimlendiriyor Allah Azze ve Celle. Ve diyor ki ondan sonraki ayet kerimesinde Nisa suresi 152. ayeti kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah'a ve peygamberlere iman edenler وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ Ve onlardan hiçbirini ayırt etmeyenler hepsine iman edenler Ölâyı Allah Azze ve Celle onların ecillerini sevaplarını daha sonra verecektir diyor. Wa kana Allahu Gafur rahim Allah Gafurdur, Rahimdir. Demek ki husn me'ad güzel son onların bütün peygamberlerin arasını ayırt etmeyen kimseler içindir. Hadis-i Şerif'te İbn Ömer, e, Ömer, Ömer babası Ömer bin Hattab radıyallahu anhu'dan rivayetinde en nu'mine billahi ve imandan sorduğunda ne diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam en nu'mine billahi ve ve ve ve nu'mine bil kulli, ve şerrihi. Bizler Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin tamamına, hayrına ve şerrine iman etmemizdir diyor imanın tarifinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü Allah Azze ve Celle peygamberine itaat etmeyi, iman etmeyi kendisine itaat etmeyi sayıyor Allah Azze ve Celle ve buyuruyor ki Nisa suresi 80. ayet-i kerimesinde evet. men yute'ir rasule sakad ata Allah her kim peygambere itaat ederse evet. muhakkak Allah Azze ve Celle'ye itaat etmiştir. O yüzden peygambere itaat aslında nedir? Evet. Allah Azze ve Celle'ye itaattır. Çünkü onu gönderen Allah azze ve celledir. Ona uyulmasını emreden Allah azze ve celledir. O yüzden her kim Allah'a itaat etmek istiyorsa ne yapacak? Peygamber Aleyhissalatu vesselama itaat edecek ki her kim peygambere itaat etmişse, etmiş ise fakat ata Allah muhakkak ki Allah azze ve celleye itaat etmiştir. Evet Yine Allah Azze ve Celle Kur'an'ı Keriminde laqad arsalna rusulene bil beyinat. Muhtekkak biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. Wa anzalna ma'humul ma kitabe wal mizan ve onlarla beraber kitap ve mizan indirdik. Liyakoumen nasu bilqist? insanlar ne yapsın onu adaletle. Aralarında hükmetsin. رُسُولَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنزِر۪ينَ O peygamberler ki insanları müjdelemek ve uyarmak için gönderilmiştir. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ ala اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ Ki o peygamberlerden sonra o insanların Allah'a karşı bir hüccetleri olmasın. Yani işte ya Rabbi bugün bize neden azap ediyorsun? Bizi uyarıcı bir melek gelmedi. Diye bir, nedir? Mazeretiniz olmasın diye Allah Azze ve Celle işte size peygamberler gönderiyor. Hakkı batıldan ayıran nedir? Peygamberler göndermiş, o peygamberler size ulaşmış, o peygamberler size tebliğ etmiş. Ama siz ne yaptınız? Arkanızı döndünüz, onu kabul etmediniz. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكْ مِنْ قَبْلِ اَنَّذِلَّا اُنَخْذَا Bizler diyor daha önce onlardan önce yani peygamberler gelmeden önce eğer onlara azap etseydik ne derlerdi ya Rabbi keşke bize bir peygamber gönderseydin de biz de ona tabi olsaydık da şu anda içinde bulunduğumuz gibi, içinde bulunduğumuz bir aşağılığa, bir rezilliğe, bir rüşvayla düşmeseydik derler diyor. Ama Allah ne yaptı? Onlara bir peygamber gönderdi. Ona kendisine tabi olunması ve indirdiği kitaba uyulması için Allah Azze ve Celle peygamberleri göndermiştir ki, her kim onların yoluna uyarsa, hakka tabi olmuş, hak yolunu bulmuş, her kim de onların yolundan ayrılmışsa, çetin azaba düçar olmuşlardır. Allah Azze ve Celle son peygamberi Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiş ve kendisinden sonra bütün insan ve cinleri yalnızca ona ittiba etmeleri, onlara ona tabi olmalarını emretmiştir. Her kim Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam gönderdikten sonra başka bir şeye uyarsa o da dalalettedir. Çünkü Allah azze ve celle son peygamber olarak Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i son din olarak da bizim dinimiz İslam'ı göndermiştir. Çünkü el yevme ekmeltu lekum dinekum Bugün ne yaptın? Size dininizi tamamladım diyor Allah Azze ve Celle. Ve din olarak da sizin için İslam'ı seçtim. İslam'dan razı oldum. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderdikten sonra ne bir başka bir peygambere uymak vardır ne de İslam'dan başka bir dine tabi olmak vardır. Kesinlikle son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son dinde İslam'dır. Ona tabi olanlara ne mutlu kardeşlerim. Evet. İmanın şubelerinden üçüncüsü meleklere imandır. Şimdi melekleri imanın birkaç manası vardır kardeşlerim. Birincisi onların varlığına varlığını tasdik etmek, doğrulamak. Melekler vardır, mevcuttur. İkincisi ise bunlar yani melekler Allah Azze ve Celle tarafından tıpkı insanlar gibi cinler gibi yaratılmış varlıklardır Allah'ın yarattığı. Allah Azze ve Celle tarafından mükellef kılınmışlardır ve Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği şeyleri yaparlar. Ölüm onlar için de vardır fakat Allah Azze ve Celle onlar için uzun bir ömür tayin etmiştir ki bu uzun şey gerçekleşme sona ermeden de onların ölümü ne yapmaz gerçekleşmez. Hiçbir zaman Allah'a isyan etmezler Allah'ın emrine karşı gelmezler. Üçüncüsü ise onlar hakkında bilmemiz gereken. Allah Azze ve Celle onlardan elçiler göndermiş insanlara ve Allah Azze ve Celle'nin insanlardan dilediği kimselere ne yapmışlardı? Onlar birer elçi olarak gelmişlerdir. Onlardan Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği kadarıyla çeşitli görevler yüklenmişlerdir. Onlardan kimisi Allah Azze ve Celle'nin arşını taşırlar, kimisi saf tutarlar, kimisi cennetin bekçisidir, kimisi cehennemin bekçisidir, onlardan kimisi insanoğlunun işlediği amelleri yazar, onlardan kimisi de bulutları hareket ettirir ve daha Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bildirdiği meleklerin birçok görevleri vardır ki biz bunlara olduğu şekilde iman ederiz. Birincisi melekler vardır, mevcuttur. Tıpkı insan ve cinleri yarattığı gibi Allah Azze ve Celle melekleri yaratmıştır. Onlar da bir belli bir ölümleri vardır, ölüm belli bir hayatları vardır, ölüm onlar için caizdir. Ama Allah azze ve celle onlar için bir geniş uzun bir ömür tayin etmiştir. Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Allah katındadır bu. Çünkü öyle rivayetler vardır ki kardeşlerim. Mesela birincisinde Kabe'nin tam üstünde bir yer vardır ki oraya her gün bin melek tavaf eder ve bir daha o mele sıra gelmez diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani sayısını ne yapmaz? Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Allah Azze ve Celle kimisini ordu olarak, asker olarak kullanmış, kimisini Ahrahman'ın arşını taşıyıcısı olarak, kimisini gökleri e, bulutları taşıyıcı ve çeşitli şekilde ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle onları görevlendirmiştir. Ayet-i Kerime'si de diyor ki Allah Azze ve Celle اَمَنَا الرَّسُولُ bima اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ O peygamberler, peygamberler Rabbinden indirilene inanmışlardır, müminler de diyor. Kullun, onların hepsi de âmene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve resulihi. Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etmişlerdir buyurur Allah. Azze ve Celle. Burada da nedir? Peygamberlere imanın gereğinden bahsetmek, bahsetmiştir. Yine i̇bn Ömer'den gelen Ömer hadisinde Allah Resulü Aleyhisselam imandan sorduğunda daha önce geçtiği üzere En-nûmüne billâhi ve melaiketihi ve kutubihi ve resulü Allah'a, meleklerine kitaplarına ve peygamberlerine iman etmektir buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vassalam. Evet kardeşlerim, bu dert halkamızda inşallah imanın yetmiş küsur şubesini işlemeye çalışacağımızı söyledik. Bu üç şube, Allah Azze ve Cinn'e iman, peygamberlerin iman, meleklerine iman, bir sonraki konu Allah'ın e, Kur'an'a iman, daha sonra kader iman gelir ki, Kitaplarına imanda kardeşlerim dördüncü bir şube olarak Allah Azze ve Celle diyor ki: ya iman ede ina amnu amnu amnu bilallahi warasulhi walkitab min qabl. Ey iman edenler Allaha, Resulüne Kitaba illati nzel ala rasulhi. Peygamberine indirdiği kitaba وَالْكِتَابِ اللَّذ۪ي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلٍ ve daha önce indirdiği kitaba ne yapar? İman edin buyurur Allah Azze ve Celle. Yine Allah kitaplara imanla alakalı وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّٰنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرسُولِهِ O müminler ki hepsi de Allah'a, meleklerine kitaplarına ve peygamberlerine iman ederler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Sana ve senden önce indirilen kitaplara iman ederler o müminler. Yine Cibril hadisinde imandan sorulduğunda Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etmektir buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Evet kardeşlerim, bununla alakalı olarak yani kitaplara iman, Kur'an-ı Kerim ve diğer kitaplara imanla alakalı olarak Kur'an Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır, bilmemiz gereken. Ne Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam tarafından ne de Cibril Aleyhisselam tarafından konulmuş bir şey değildir. Kur'an nedir? Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. İkincisi Allah'ın bir mucizesidir. Eğer diyor insanlar ve cinler bir araya gelseler onun bir mislini benzerini yapmaya çalışsalar asla ve asla buna güç yetiremezler. Üçüncüsü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat etmeden önce Kur'an-ı Kerim ne yapmıştır? Tamamlanmıştır. Ve hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle onu koruyacağına, koruma görevini Allah Azze ve Celle kendi üzerine alın, almıştır. Hiçbir kimsenin unutması veya işte sayfelerin yok olması veya ne bileyim bir insanın onu kaybetmesi gibi bir sebeplerden dolayı Kur'an-ı Kerim zayi olmamıştır ve olmayacaktır. Allah Azze ve Celle diyor ki ondan ne bir harf eksilmiş ne de bir harf ziyade olmuştur. Allah bunu korumuştur. Ve kıyamete kadar da koruyacaktır. Kur'an diyor ki Allah Azze ve Celle أَفَلَا <gülüyor> يَتَدَبَّرُونَ Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar. Hiç akletmiyorlar. وَلَوْ كَانَ مِنْ Eğer bu Kur'an Allah'tan başkasının katından olsaydı لَوَجَدُوا fihi ihtilafen كَثِيرًا Muhakkak ki onun içinde birçok ihtilaflar bulurlardı. وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ Muhakkak ki o alemlerin zabbinin indirdiği Kur'an'dır. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ O ruhul emin tarafından Cebrail aleyhisselam Cibril aleyhisselam tarafından indirilmiş kalbine nakşedilmiş ki insanları uyarıcı olasın. İnsanları onunla uyarasın diye. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle اِنَّا اَمْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَب۪يًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Biz o Kur'an'ı Arapça indirdik. Umunur ki akledersiniz diyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim bu Kur'an Cebrail Aleyhisselam tarafından Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a indirilmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam vefat etmeden önce tamamlanmış ve vefatından sonra da hiçbir harf ne bir ziyade edilmiş ne de noktam eksiltilmiştir. Kıyamete kadar da bu Kur'an korunacaktır. İnsanların okuyup tedebbür etmesi ve onunla amel etmesi için kıyamete kadar da var olacaktır. Bunu bu şekilde iman eder ve inşallah da onu hakkıyla okuyup, hakkıyla iman edenlerden, amel edenlerden oluruz. Teala. Evet kardeşlerim bu dördüncüsüydü imanın şubelerinden. Beşincisi kadere iman. Ki bu tek başına bir ders olması gereken bir mevzu. İnşallah ben dersimi burada bitireyim. Ee, i̇nşallah bir sonraki dersimizde imanın şubelerini işlemeye bu halkaya ne yapacağız? İnşallah devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından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 أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله